Elhamdülillah ve salatu ve selamü Ala Resulillah Şimdi bir arkadaş e, Soru yazmış ve diyor ki e, Resulullah'ı Yani de Allah'ı ve Resul'unu Sövmek yani dine Sövmek çifretmek e, Çifir mü Çifir mü Şeyh Albani'nin bir kitabında okumuş Yani bir sözünü dinlemiş Şeyh Elbani demiş biz tekfir edemiyoruz Çünkü bu e, e, Cahillikten olur e, Kötü eğitimden olur e, Ortamda öyle alışmış falan. Evet Şeyh Elbani'nin bu kavlu var Mensüptür meşhurdur e, Bu kavluna çok alimler de rediye yazdılar Şimdi arkadaşlar Bunda asas mesele Bunda racih olan Ehl-i sünnetin görüşü ve ma'lumun min bil-darura olunan bilen şeyleri inkar etmek, küçümsemek, istihza etmek küfürdür. Mesela bir denedesin, desin içki haram değil. Bu dinden bilinendir. Sen Türkiye'de yaşıyorsun, Müslüman ülkesi. Ha düzen Müslüman da değilse, şeriat değilse, Müslüman ülkesi bile kabulendir. Ve keyfe bir İslam ülçede yaşasan? ha Türkiye gibi bir ülkede faiz ee, içki, zina bunlar haram olduğunu çoluk çocuk bilir. Ondan dolayı e, e, Allah ve Resulüne ve dinine küfreden, söyen çafir olur. ehl sünnetin bu olan görüşüdür. Hatta bunun hakkında İbn-i Teymi'ye meşhur kitabını yazmıştım. Bunda hiçbir ihtilaf yoktur bu konuda. Ha bazı şahs kavuller var. Eee ee, eski alimlerden de var yeni alimlerden de var yeni alimlerden de Allah rahmet eylesin bizim hocamız, benim hocam özellikle Şeyhul Albani rahimahullahu teala bu konuda öyle demiş Şeyh Albani de ki biz sahabi değil sahabi de olsa masum değil, iştihad eder hatar edebilir, bu konuda Şeyh Albani bu konuda hata etmiş ama bunun hatası nedir nefse uyarak değil Yanlış inancı, bozuk inancı var. Ondan kaynaklanmış değil. İhtihad etmiş. Şeyh Albani çok kapsamlı bakıyordu. Aynı Abu Hanife gibi Allah rahmet eylesin. Her şeyin detayını düşünüyordu. Tedbir elden bırakmazdır. Onun için Şeyh Albani bir de hem alimidir hem davetçidir. Halkın içinden çıkmış bir davetçidir. Böyle masanın arkasında oturup e, davet etmiyordu. Halkın içinden gelen bir davetçidir baya yani Avrupa'yı gezmiş, Arap ülkelerinin birçoğunu gezmiş, Suriye'de Kalarcan bütün şey, vilayetleri gezmiş, kapı kapı gitmiş, davet etmiş, iş, işkence görmüş, mahpushaneye girmiş. Halkın içinden gelen bir alemidir. Bu halk evet, bu halk Osmanlı devletinden sonra bozuldu. Bo, neyle bozuldu işte işgal bozuldu Batıcılar geldi ey, eğitim bozuldu Sistem bozuldu Milliyetçilik e, sok oldu bu millete Ne oldu bu millet işte bu türlü e, Sövmekler e, Bu türlü meseleler çıktı ortaya Şeyh Albani tabi İştihar etmiş diyor tedbiri elden Bırakmayalım yani bunlar çok insan var Cahilliğinden söğür Var bunlar Cahilliğinden söyür bilmiyor Öyle söylür desen ona bak bu cifirdir aa, Bilmiyordum der ama buna rağmen, buna rağmen alimler diyorlar, tamam bu Şeyh Albani'nin bu fıkhına delalet ediyor ama her fıkhı, her imşaklık her yerde geçerli değil. Ne geçerlidir? Dinin beydasını yani asas e, ana meselesini kurmak lazım. Ya dinin ana meselesi nedir? Allah ve Resul'dur. E bunlara söyleyen ne olur? Yani burada imşaklık gösterilmemiş. Başka meseleler Bak yapıyorsun, imişaklık gösteriyor Hemen tekfir etmiyorsun Hicjet kakıyorsun, engelleri kaldırıyorsun Açıklıyorsun, adamı hatta Mahpus atıyorsun, o mahpusta Kaldığı zaman hemen öldürmüyorsun Hicjet ikamet ediyorsun Son nefese kadar adamın üzerine Hicjet ikamet ediyorsun, bunu kim ediyor? ehl sünnet ediyor Ama aynı ehli sünnet Bu konuda taviz vermiyor Bu dinin başıdır kardeşim Bir de nasıl hırsızın Eli kesiliyor? Hırsızın Niye eli kesiliyor? 7 tane hırsızın elini Türkçe Cumhuriyeti'nde bir gün kesseler 70 milyon rahat uyur. Hiç kimse demez benim evime hırsız girdi. Tamam mı? E tecavüzçilerin 7 kırp e, öldürseler kimse kimseye tecavüz etmez. Kalkmaz bu işte. İşin içinde can vermek var. Allah bu türlü şeyi kapıları çökten kapatmış. Onun için örnek olsun diye alimler de bu konuda Allah ve Resulüne söyleyen İster iyi niyetli olsun, ister kötü niyetli olsun, ister cahil, ister cahil değil, öldürülür. İbret olarak öldürülür. Hatta hadden öldürülür. Çafir olarak öldürülür. Namazı da kılınmaz, çöplüğe atılır. Ama ya ya diyorsun mesela, e, karşı taraftır, ya bu tövbe etmişse bilmiyorsa hakikaten cahildir. bilmiyorsa ise Rabbil Alemin, onu yaratan bilir. Eğer bilmiyorsa, ise, bil fiil bu cahil ise, o dünyada, Allah Teala onun cezasını verir. Eğer bilmiyorsa cahil ise Allah o dünyada imtihan eder onu. Ona göre eğer cahil ise cennete girer. O zaman biz onu kurtardık. Cennete girdi. Ama kim kurtarmaz biz onu affetsek toplum kurtarmaz. Bugün de diğer ya bir şey olmaz. Ben küfrelerim. Bana gelseler sıkışsam derim ben cahilim. İşin Va var böyle. Yok mu böyle bir şey? Var. Buna benzer çok şeyler var. Adam sıkışıyor, bilmiyordum diyor. E bu olmaz. Onun için bu kapıyı ehli sünnet kapatmıştır. Neyi kapatmıştır? Allah ve Resulü'nü söğen, çifreden, e bu ne olur? Çafir olur, bu kapı kapanmıştır. Şeyh Albani böyle dedikten dolayı bu konuda isabet etmemiştir. Ben demiyorum isabet etmemiştir. Ben kimim ki Şeyh Albani'ni buradan sözlerini isabet etmiş, etmemiş demiyorum. Alimler, bir güncel alimler, bizim alimlerimiz İmamlarımız bu konuda Şeyh Albani'nin bu konusuna diyorlar isabet etmemiş. Biz de onlardan naklediyoruz size. Evet velhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Şimdi bu sorunun e, soru arkadaş soruyor aynen meselede. Diyor ki Şeyh Albani bunu da neye gösteriyor? Hicret ne gösteriyor? Diyor çifir kalbi bir ameldir. Ağzalarla bir amel olmadığı için. E, i̇tikadi e, Bir ameldir Ve aza ameli Bu çizsi birbirinden ayrıl ayrıl, ayırıyor yani Şeyh Albani Şimdi arkadaşlar Biz bunu Miraran tikrarın Her zaman açıklıyoruz Ehli sünneti çetrefilden e, Karmaşıktan kurtaran e, Kaidelerinden birisi nedir Her şeyi çiğe ayırmışlar Çüfrü Böyücü var küçüğü var Şirkin büyüğü var, küçüğü var. Zulmün büyüğü var, küçüğü var. Her şeyin büyüğü var, küçüğü var. Böyüğü dinden çıkardır, küçüğü dinden çıkartmaz ama böyüğüne işlettirir seni. İsrar etsen üzerine Allah kurusun, o ayrı yavaş yavaş dönebilir böyüge. Şimdi e, bazı alimler, bazı alimler buna ne diyorlar? İtikadi küfür, ameli küfür. Bu biraz bazı yerde geçerlidir, bazı yerde geçersizdir. Ondan dolayı bu bir doğru bir mustalah değil. İtikadi küfür, ameli küfür. Çünkü bazı küfür var. Ne diyorlar? Bunu itikadi olduğunda insan kafir olur. Ameli küfür olduğunda kafir olmaz. Burada asıl da e, bu, da, bu e, eksiktir. Onun için orijinal terimler, orijinal terimler her zaman sahaba, tabi'in, etba'u tabi'in, dört iman bir terim kormuşsa o orijinal terimdir bize göre. Onu değiştiremeyiz. Mesela el icma kitap, sünnet, icma'yı diyoruz. E bu, bazı arkadaşlar bu icma'yı kaldırıp ne koyuyorlar? Fehmus selef. Fehmus selef doğrudur. Selefin anlaması. Zaten icma'yı anlamasıdır. Ama icma orijinaldır. Selefin anlaması da bir boşluk var. Bir, bir yerden bir tane bir şey sokuşturabilir ona. Bir Boşluk var oradan faydalanır Nece kanunlarda dünya kanunlarında Bir boşluk var oradan faydalanır Avukatlar savcılar istedikleri oynuyorlar kanunda İşte bu bizim koyduğumuz terimlerde de eksiklik var Bak fahmü selef güzeldir Ama eksiklik var Bir kısmı çıktı dedi fahmü selef değil de Menhecü selef o herkese. Çünkü ama icma dediler Bu orijinal bir terimdir Ondan dolayı orijinal terim burada büyük küfür küçük küfür İtikadi küfür ameli küfür bu, bu doğrudur ama bu her yerde kullanılmaz bazı meselelerde kullanılır çünkü itikadi küfür küfürdür evet her şey kalpten niyettendir ben eğer inanıyorsam Allah ve Resulüne söğürsem, inanarak çafir olurum bu tamamdır ama ameli küfür diyorlar küfür değil nasıl olur ameli küfür küfür değil e diyorlar, neden küfür değil diyorlar çünkü ameli küfür, küfür de var içinde, küfür olmayan da var içinde. Ne küfür değil? Mesela bazı iş yapıyorsun, küfür değil, büyük günahtır. Ama bazı iş yapıyorsun, küfürdür. Allah'tan başka bir şeyhe sujda yaptın. Bir inek karşına geldi, ineyi tapıyorsun, sujda yaptın. Ne olur bu? Küfür oldu. İşte şu, ameli küfürdür. Onun için böyle demek doğru değil. E, bu demek, bu meseleleri böyle tanınmak doğru değil. Tan Selef alimleri nasıl tanıtmışlar? Büyük küfür, küçük küfür. Bu büyük küfürden küçük küfür işi çok güzel ayırıyor. Bu büyük küfürün içine itikadi de girer, ameli de girer. Küçük küfürün içine sadece ameli girer. Çok güzel, hiç çetrefil olmuyor. Ortadan her şey kakıyor. Hiç böyle bir sorun da olmuyor. Onun için itikadi küfür, diyen sadece itikatten tekfir eden çetrefile düşmek zorundadır neden çünkü adam e, o da neden öyle diyorlar çünkü onlar da hassasiyetlerinden öyle diyorlar biraz önce dedik şeyh elbani e, hassas olduğu için daha tedbir aldığı için ne diyor İşte söğeni tekfir edemeyiz belki cahildir yani yanlış eğitim almış ama bu hassasiyet güzel bir şeydir ama bu her yerde gösterilmez nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenelde davası çok imşagidir ayeti keriminin cereyinde çok imşagidir ve ila sabili Rabbik bil hikmeti vel mev'iza hikmet ve mev'izattan mev'iza nedir vazlan vaaz ne olur imşag olur kalbit böyle okşarsın eğer cidal etseler seninle ve cadilhum billetihi ehsen en güzel şekilde cidal et ne şey ben galip oldum ben karşı tarafı ezmek değil en güzel şiirler hakkı bulmak. Bu cenel davet Ama bazen Resulullah'a Allah Teala ne diyor? Dur ve kul fi enfusihim de onların nefis de olara olara olara karşı bir böyle vurgulu söyle ki böyle oturtsun onları kalplerinde oturtsun sirkelesin onları. Neden? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Arabiler bir kat sefer olmuş bir celib buradasını çekiyor e, hazarlıyor Resulullah'a ya Muhammed diyor He? adaletli dağıtmadın diyor Bulara bile ne diyor imşak devreni hatta sahabe vurayım boynunu Hazreti Ömer diyor diğer sahabeler e, alayım bunun başını ya Resulullah diyor biz davetçiyiz biz e, hüküm verici callat değiliz davetçiyiz ama ne zaman aynen imşaklığı göstermiyor bir tane gelip ne yapıyor Allah Allah indinden e, Allah dini adına e, yanlış fetvalar veriyor Allah adına diyor bu dinde böyledir halbuki öyle değil Rasulullah ona kızıyor bazen diyor tep, te kahrolsun diyor onlar. bazen hazarlıyor yalan diyor dedi filan yalan diyor diyor sahabe hakkında kadın geliyor hayızle ilgili bir şey soruyor filan böyle söyledi bana. diyor filan yalan dedi sana Demiyor yanlışta dedi, yalan dedi. Yani nedir? Hazarlıyor. Çünkü Allah'ın dininin hükümleri giderken Resulullah kızıyordu. İşte ondan dolayı e, biz bu konuda Allah'ın dini meselesinde hassas olacağız. Tamam hoş göstereceğiz. Onu nerede göstereceğiz? Hücceti ikamet etmekte. E bunlar da diyorlar itikat ne bilerim bu kalpten söylüyor kalpten söymüyor. Ne yaparım tedbir alarım diyor. Bunu ameli şifre ederim. Gel sorarım sen inanıyor musun? E buradan da aynen Allah'ın hükmüyle hükmetmeye de aynen kapıya ciritiyorlar. Ya bir tane Allah'ın dinini komple olduğu gibi kaldırmış, yerine bir medeni din kurmuş. E ben de namaz kılıyorum diyor. Bu Müslümandır diyor. Bunun buna karşısına çıkamazsın. Bunu koltuktan indiremez. Ya daha ne kaldı elimizde? Dinimizi kaldırmış bize İnsanın kurduğu bir dinden bize, üzerimize hükmediyor. İşte bunlar geçerli değil. Ha bir meselede kaldırmış, orada geçerli olabilir. Ama genel kaldırmış, iptal etmiş dini, geçerli değil. Bu konularda şey gösterilmez, hassasiyet. Bu konularda tedbir elden bırakılır, direk hüküm verilir, fitne olmasın. Çünkü yoksa yer üzerinde fitne olur. Din bütünü Allah için olması lazım. Bizim mücadelemiz budur. Din hepsi Allah için olacaktır Ondan dolayı bu konularda taviz yoktur Arkadaşlar işte o Alimler çi diyorlar itikadi Küfür sadece İnanarak olur e bu Böyle olsa yer üzerinde çafir kalmaz Her çeşit geleceğiz dur Kardeşim sen içki içiyorsun Bu halal mı haram mı Diyor kardeşim sen Allah'a Söydün bu halal mı haram mı Dur kardeşim sen Allah'ın Kanunlarını iptal ettin dedim Bugün de şeriat geçersizdir Çağ dişidir. Bu, bu dediğin anlıyor musun halal mı haram mı? Olmaz. Bazı meseleler var olmaz. Anlatabildim mi? Bu türlü meseleler olmaz. Bu büyüç şifre girer. Bu büyüç şifre girer insanı kurtarmaz. İşte bu ayrımı, bu ayrımı yapmak e, çok önemlidir. Ondan dolayı biz her zaman alimlerin terimlerini... Şeyhül İslam bunu çok güzel açıklamış. Büyük küfür, küçük küfür. Büyük şirk, küçük şirk. Büyük zulüm, küçük zulüm. Ee, büyük nifak, küçük nifak. Ve hakeze. ama nifak i'tikadi, nifak ameli bazı yerde geçerlidir, bazı yerde geçerli değil. Ondan dolayı bu mesele böyledir. Şeyh Albani'ye gelirken alimler bu konuda da Şeyh Albani'nin e, görüşünü isabetli bulmuyorlar bu konuda. Şeyh Elbani isabatlı bulmuyorlar ama hiç kimse isabatlı bulmadığı halde Şeyh Elbani'yi suçlamıyor. Yen niyetini, yen itikadı bozuk demiyor. Çünkü bu iştihattır. Bilirsiniz Abu Hanife bütün ehli sünnetin imamlarına karşı gelmiş iman meselesinde. İman demiş emelin, emelden bir cüz değil tamamlayıcı bir şertidir. Mükemmellik bir şertidir. O İmam Ebu Hanife'yi hiçbir şeyinden düşürmüş mü? Düşürmemiş. Elbani de aynen böyle. Bizim imamımızdır, hocamızdır. Ee, ondan Allah razı olsun. Ee, bu, bu, bu, bu dönemde, bu dönemin müceddididir. Neden müceddid etti? İnsanları sünnete bağlılıkta. Sünnete bağlanmak ölmüştür İmam Elbaniden önce. Biz bunu biliyoruz, biz yaşadık. Biz yaşadık. İmam Elbani ortaya çıktığında ne oldu? Hakikaten imam oldu. Sünneti uymağı ihya etti Elbani. Allah rahmet eylesin. Bu konuda imamdır. Ama bu konuda imamdır. Tamam her dediği dediktir. E Abu her dediği dedik olması Elbani ne kalır? Onun için bu iş burada bitmiştir. Böyle bazı arkadaşlar var. Bir bardak suda fırtına kupartır. Yan cımbızdan çeker. Bunlar şeytani bir yoldur. Bulara yol atmayalım. Biz Kimseyi takdis etmiyoruz. Bizim ehli sünnette hiç kimseye çor çor bağlamak, bağlamak, bağlanmak yoktur. Biz alimlerimiz başımızın üzerinde yerleri var ama diğer alimlerimiz filan alimizin hatasını gösterse o alimin başımızın üzerinde yeri kalır. O hatada biz ona uymarız sadece. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.